Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Efendim, cümleten hayırlı Günaydın. Sabahlar. Şimdi bu e, dün bu Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin yıllık raporu yayınlandı. Ondan başlayalım. Ömer göz atmışındır herhalde. Evet birazcık bakabildim. Evet. Transparency International. Transparency International. 2024 e, yılı raporu tabii 25 başında açıklanıyor, açıklandı. E, 95'ten beri e, rapor yayınlıyor uluslararası Şeff şeffaflık örgütü. Bu küresel bir hareket. Aslında e, küçük bir girişim olarak Berlin'de. Başladı bu bir e, Alman e, Aydın tarafından başlatıldı. Hükümetleri dış iş dünyasının işte, sivil toplum ve gündelik yaşamdaki her türlü yolsuzluğu araştırıyor. E, dünya üzerinde yüz şubesi var, Türkiye'de de e, var. E, Şeffaflık Derneği adı altında e, ve e, uluslararası sekreteriye Berlin'de. Şimdi e, bu. Rapor e, yolsuzluk algılama endeksi (CPI) yani e, P burada e, algılama (perception) anlamında e, yani bir ülke e, ve bir siyasa diyelim e, yolsuzluğa ne kadar hassas e, bunu ölçüyor bildi e, bir çalışma. 100 üzerinden veriliyor. En yüksek bu puanı alan Tepede Danimarka bu sene 100 üzerinden 90. Türkiye ise sonlarda 34 sadece Türkiye'deki yolsuzluk algılama. Yani burada algılamadan özür dilerim. Kasıt Yani e, bunun ciddi bir mesele olduğunun algısı demek. Yani Dolayısıyla ona göre de mücadele etmek demek. Yani 90'la Danimarka bunu, bu işi ciddi ele alıyor. Ciddi bir mesele olarak ele alıyor ve mücadele ediyor demek. Yani a, altında kalanlar, yani, listenin sonundakilerse aman canım ne olacak diyenler yani. <gülüyor> e, şimdi... Bu e, yılki rapordaki ilk vurgu yani ülkelerin geldiği veya düştüğü yerlerle ilgili vurgu Fransa'ya. Çok ilginç. E, Fransa'nın durumundaki endişe verici bu raporun ifadeleri ve benzeri görülmemiş bir kötüleşmeden bahsediyor. E, dünya sıralamasında 5 basamak gerilemiş, 67 puanla Almanya'nın 10 sıra gerisine 25. sıraya düşmüş. Bunun Fransa için yani bir e, işte, batı demokrasi, gelişmiş batı demokrasisi için çok ciddi bir e, mesele, çok ciddi bir sorun olduğunu buluyor. E, nedenleri de yani yolsuzlukla mücadeledeki yapısal e, sorunlar, skandallar ve demokratik kurumlara olan güven kaybı. Yani bu, bu çok önemli. Bunun siyasetin içine düştüğü çukurla da alakası var Fransa'da işler iyi gitmiyor biliyorsunuz ee, ve sonuçta uluslararası şeffaflık örgütü şu, net bir şekilde şu ifadeyi kullanıyor Fransa yolsuzluğun kontrollü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya yani Bu burada böyle bir yani bu yani dünyanın önde gelen ülkelerinden biri. Yani evet ama bu... bir ufak itiraz edeyim izninizle. Sarkozy'ye bilezik takıldı, elektronik bilezik takıldı. Yolsuzluğu kontrol altına alıyorlar yani. İyi de Seyşeller takiple evet. gidiyor. Olsun ama kontrol altında. Ya evinin evinin 10 kilo, on, bir kilometre mi bir, bir etraf ötesine geçmemesi lazım <gülüyor> aslında. Seyşeller gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki geri aldım teşekkür ederim. Şimdi bu EUP raporun ana teması yolsuzluk, yüresel iklim çabalarını nasıl baltalıyor? Bu fevkalade önemli. Uzun bir makale var. Oradan yaptığım alıntılarda şöyle, çevre aktivistleri özellikle yolsuzluğun yüksek olduğu ülkelerde risk altında, dünyanın her yerinde. Küresel güneyde yani Global North e, tabir edilen artık yani müreffeh ülkelerde endişe verici eylem, e, eğilimler ortaya çıkıyor diyor rapor. Bu dinamikler evet. yerel ve uluslararası aktivistlerin hükümetlerden hesap sorma ve bu özel çıkar gruplarının düzenleyici kurulları o ülkelerdeki düzenleyici kurulları ele geçirmesiyle artık Bu hesap sormanın bir denge unsuru olmaktan çıktığını ve kapasitelerinin çok e, tahrip edildiğini söylüyor. Yani bu aktivistlerin e, yani, ve bunun e, ardında da özünde de e, kaynağında da yolsuzluk var tabii. E, bu ormanlar işte yaban yaşam. Balıkçılık kaynaklarının yasa dışı sömürülmesinde muazzam rüşvet, dolandırıcılık ve komisyon dönüyor. Yolsuzluğa bulaşmış olan e, devlet memurları, polis memurları, gümrük görevlileri, işte liman yetkilileri, e, ruhsatlandırma kurumları bu suçlara göz yumuyor, hatta e, katılıyor, dahil oluyor yani. Onlar da işin içinde ve tabii. Üst düzey hükümet yetkilileri ve siyasetçiler bu mesela değerli tomrukların özellikle e, tropikal bölgelerde ve yaban hayatın <gülüyor> yasa dışı e, ihracatıyla bağlantılı yolsuzlukları kolaylaştırıyorlar. E, Tüm bu faaliyetler e, işte saydığım işte yaban hayat kaçakçılığı o böyle az bulunan hayvanları kaçırıyorlar ya oradan buradan. Ee, özellikle tropikal bölgelerden bu işte tomrukçuluk balıkçılık ve yasa dışı madencilik bütün bu çevre suçlarının e, rakamı yıllık getiri olarak yalnız, ya, 80 ila 230 milyar avro arasında yani yelpaze çok geniş tabi 80 ile 230 arasında ama ancak öyle bir hesaplama yapabilmişler. Dünyanın en kazançlı dördüncü organize suç faaliyeti. Ömer. Evet. Hangisi? Hangisi? Bu, o, yani bu. Avcılık filan mı? Da çevre suçu ama. Yani bunu evet. yapmayan hat kaçakçılığı, yasa dışı e, tomuk, evet. yasa dışı balıkçılık, Ben, ben de şimdi o raporu arıyorum ama işince Hı. Türkiye'de vardı. Yani Türkiye hatta en yüksek sayıda hayvanın kaçakçının yapıldığı ülkeler arasındaydı. Şimdi bulabilirsem okuyacağım o kısmını da. Sen de az değilsin ha. Hatırlıyorum şeyi çünkü ben bir yandan yıl sonu özetini hazırlamakta olduğum için oradan al, alıp kopyalamıştım. <gülüyor> i̇şte gördüm ha. Tabii canım da yani bu ben bütün dünya için bu anlattığım. Tabii ki Türkiye'nin... E, Algı endeksi demin e, anlattığım gibi e, 34. E, en yüksek ülke Danimarka'nınki 90. Yani 3'te üç, 1'i. Yani, evet. Yani, Ama yerini korumuş galiba Türkiye'de eskisine göre. Peki bir de Amerika'yı kapsıyor mu bu? Hepsi bütün dünya. Evet, o zaman New York Belediye Başkanı Adams'dan hakkındaki davayı düşüren bakanlığa teşekkürü de okumalıyız. <gülüyor> Hakkında yolsuzluk rüşvet dahil beş ayrı konuda suçlamaların yöneldildiği eski New York Belediye Başkanı Eric Adams. Ama onun Türkiye ile irtibatı vardı. Evet, onu da düşürüyormuş. işte sonunda... Yani 57 sayfanın 57 sayfalık iddianamenin önemli bir bölümü senin de dediğin gibi Türk iş insanları ve en azından bir Türk yetkiliyle bağlantılı suçlamalar varmış. Ee, ama açıklamış. Ben baştan beri söylediğim gibi asla yas yasayı çiğnemedi ve asla çiğnemem demiş. Evet, ve Adalet Bakanı da teşekkür etmiş. Suçlamaları düşüren Trump onu affediyor çünkü. Öyle evet. Evet, e, şimdi bu çevre suçları ve yolsuzluk arasındaki bağlantı bu tür suçların esas olarak yolsuzluk algılama endeksi söylediğim. Bu anı 50'nin altında olan ülkelerde e, ettiği görülüyor A ağırlıklı olarak yani doğal. Tabii. Yani küresel güneyde e, yolsuzluğa bulaşmış yetkililer mesela bu afet olduğunda yani doğal afet olduğunda bu dönemi insani yardım ve geçici barınma için çaresiz kalan AFEDZ'de toplulukların fonlarını zimmetlerine geçirerek ve rüşvet alarak e, değerlendiriyorlar diyor rapor. Ve Global Witness'e göre de 2012'den bu yana e, yeryüzünde 2000'den fazla çevre aktivisti e, öldürülmüş. 2000'den fazla. Bunların Neredeyse tamamı yolsuzluk algı endeksi puanı 50'nin altında olan ülkelerde gerçekleşmiş. Bu maalesef Türkiye'de dahil buna bir bir, çift, bir Karadeniz'de bir çift vardı biliyorsunuz. Ee, evet. E, o bir emekli bir e, karı koca. On, on, daha bir başkaları da vardır tabii yani. Tabi tabi. Türkiyeye mahsus değil zaten. Tabi bunun nedeni açık yani. Bu aktivistlerin eylemleri yani önemli siyasi ve ekonomik çıkarları tehdit ediyor. Ee, bu da onları çevre suçlarından veya çevre düzenlemesinin eksikliğine kazanç sağlayan işte patronaj veya kayırmacı ağların hedefi haline getiriyor. Dan diye indiriyorlar. Bu şey de Latin Amerika'da çok yaygın biliyorsun. Yani bu, arada... E bu arada Türkiye bölümünü buldum, <gülüyor> <gülüyor> Suriye sınırında gerçekleşmiş, bir aracın içerisinde. Balçıkçılık değil mi? Evet, 6.500 canlı kuş i̇şte. e, yakalanmış Türkiye'de, Türkiye-Suriye ya. sınırında, ya. Türkiye'den Suriye'ye giderken. Ya. Ben de ufak bir ilavede ve düzeltme de yapayım. Antalya'da öldürülmüştü. aktivist Büyük Nohutçu çifti. Büyük Nohutçu Antalya mı? Ha ben Karadeniz. Ali Ulvi ve Aysin Büyük Nohutçu cinayeti. Oldu, onları da almış olduk. Karadeniz'de evet. de işlendi yakın zamanda böyle bir ama o bir o hes karşıtı mücadele e, sürerken e, öldürülmüştü. Evet evet evet. Şimdi yolsuzluk bu aynı zamanda adaletten kaçmak için rüşvet komisyon işte her türlü yasa dışı düzenlemelere başvurabilen e, şiddet faillerinin cezasız kalmasını da garanti altına alıyor tabi. Hükümetler de hiçbir şey yapmıyor yani bu saldırıları belgelemekte veya soruşturmakta başarısız oluyorlar e, ve şiddetin ne, temel nedenleri nadiren ele alınıyor. Yani e, sonuç olarak Yolsuzluk bu iyi etmiş hakikaten e, sekreterya bu sene yani Şeffaflık derneğin sekreteriyası <gülüyor> bu yolsuzlukla çevre suçlarının ili, ilişkisini ortaya koymuş ve herhalde oradan devam edeceklerdir. Belki yolsuzluk algı entek, endeksinin içine de e, önümüzdeki e, yıllarda da dahil olur tabii bu çevre suçlarının e, yolsuzlukla katkısı diyelim dünyada. Yani. Evet. evet bu çevre suçları yani işe yapılanlar gerçekten inanılmaz. Vahşet senin de biraz önce özetlediğin gibi yani her türlü katliam, işkence falan çevre aktivistlerine yapılıyor. Britanya'dakiler hariç onlar hapse atılıyorlar şimdilik. Şimdilik evet aynen öyle. Evet gelelim diğer üç konum daha var. Üç nokta husus. Birisi tabi Gazze soykırımı. Ee, tekrar başlayabilir tabi soykırım güle oynaya. <gülüyor> Amerika bu hiç daha bugüne kadar kullanılmamış ancak deneme aşamasında kullanılmış olan bir böyle bir attın mı yerin dibini alt üst eden bir bombayı vermiş. Onun haberi vardı gün akşam İsrail'e. yer <gülüyor> Ama artık satın almayacağız, orayı alacağız dedi. E, ve doğ, doğrudan doğruya da Ürdün Kralı'nın yüzüne söyledi yani. E, bakalım. Şimdi bu e, Trump zırvalarından e, öte bir e, önemli bir yazıya rastladım Haret gazetesinde. Bu Hanin Macadli imzalı bir e, bir köşe yazısı. İsrail'de nüfusun yüzde yetmiş ikisinin e, insanlığa veya başka bir halka karşı e, suç işlenmesini açıkça desteklediği ortaya çıkıyor. E, ve bu sadece yüzde yetmiş iki, İsrail nüfusu yüzde yetmiş çünkü. Dolayısıyla sadece sağ veya aşırı sağ değil, sol da dahil. İsrail solu da dahil. Ya o yüzden tüyler üfertici bir, bir, bir, bir durum. Bu haraştte çıkmış öyle mi? Evet, Hanin Macatli'nin e, makalesi haraştte. Zaten artık başka y y gazete kalmadı yani orada okuyacak. Yani İsrail ilgili. <gülüyor> diğer e, nokta, diğer husus, e, diğer gelişme. Bu Suriye ile ilgili yarın Paris'te dışişleri bakanları seviyesinde bir orta Doğu konferansı toplanıyor ama Suriye ağırlıklı tabi e, yani özellikle nerede dediniz? Paris'te. Ha Paris'te tamam. 13 ee, evet. aslında tabi Ankara olacaktı diye, diye değil mi tabi? Şey bir de Mısır da olacak de Şubat ayının sonunda onları ben <gülüyor> karıştırdım. Orada Arap zirvesi. Evet orada o Arap zirvesi. Bu uluslararası bir evet. toplantı. Eee dışişleri bakanları seviyesinde işte Rubio falan da katılıyor. Ee, Türkiye'den de herhalde Hakan Fidan gidecektir. Davetlidir. Yalnız yalnız orada bir bir bir bir, bir pürüz var yani Türkiye'nin katılımı bağlamında. Kuzey Doğu Suriye özerk yönetimi de katılıyor bunu pürüz olarak dile getirdin mi ki Dışişleri Bakanlığı ben diyorum tamam. <gülüyor> evet, bakalım yani pürüz çünkü o, yani o, terörist muamelesi yapılıyor o, oraya yani, terör yuvası muamelesi yapılıyor bakalım ne olacak yani evet. haberi verirsiniz artık Size bırakıyorum. ne zaman oluyor bu toplandı Yarın, Perşembe, 13 Fubat 2025. Hmm. Hmm, evet. Bakalım. Şimdi diğer son konu da bu e, İran ve Ermenistan ilişkileriyle ilgili. Türkiye'yi de birebir ilgilendiren bir konu. Bu Zangezur Koridoru diye bir şey var. Nahçıvan'da e, geriye kalan Azerbaycan toprağı arasında e, Ermeni toprağı olan e, Siyunik, diğer adı bölgenin bu Zangezur koridoru konusunda büyük bir baskı vardı biliyorsunuz artık biraz gündemden düştü ama o baskı olduğu yerde duruyor yani ki ne Azerbaycan ne de Türkiye bu Zangezur koridorundan vazgeçmedi işte o koridor açılsın oradan ticaret yapılsın İşte İpek yolu şu bu falan yani ve o e, işte Ermenistan'da karışmasın yani biz o, o yolu da yaparız merak etmeyin falan diye bir yaklaşım var ve Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki e, bir türlü imzalanamayan barış anlaşmasının önündeki de en büyük engel aslında. Çünkü e, Azerbaycan ısrarla o yolun açılmasını istiyor ve bu şekilde e, Nahçıvan'ın e, Azerbaycan'a yani fiilen bağlanmasını hesaplıyor. Şimdi İran'ın Ermenistan Büyükelçisi'nin bir basın toplantısı oldu geçen hafta ve orada iki noktanın üstünde ısrarla durdu Büyükelçi. Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz desteği İran'ın ve Büyükelçisi'nin Bölge, Tahran'ın bölgesel ulaşım yolları konusundaki tutumunu bir kez daha e, vurguluyor. Ve e, Ermenistan'ın ulusal egemenliğini tehlikeye atabilecek koridor tarzı düzenlemelere kesinlikle karşıyız. Diyor. Bu çok güçlü bir ifade. E, ve kestirip atıyor yani. E, biz de buradayız demeye getiriyor. Yani orada koridor moridor açamazsınız diyor. Şimdi bunu zaten <gülüyor> bu ifadeleri Suriye sonrasında e, Türkiye ile İran'ın e, yani 1639 Kasr-ı Şirin'den bu yana belki olmadığı kadar e, tehlikeli bir ilişkilerin, e, tehlikeli bir döneme girdiğini söylemek mümkün. Bunu bu çerçevede okumak lazım zaten. Yani e, İran'da ve İran konusunda yazan çizenler, İranın e, önündeki e, tehlikenin veya yani hasmin diyelim e, e, artık İsrail e, kadar e, Türkiye olduğunu söylüyorlar. Şimdi böyle bu yeni bir gelişme bu. Yani çünkü yani işte, bir, o, 1639'dan bahsediyorum çünkü o zamandan beri iki ülke birbirine böyle uzaktan bakar yani hiçbir zaman bir Yani bir iki sınır değişikliği olmuştur vakti zamanda 20'lerde falan ama 1920'lerde ama onun dışında hiçbir zaman savaşmamışlardır. Ve şimdi yeni bir dönem ee, evet. ve yani bölgesel sorunlarla bağlantılı olarak yeni bir dönem açıldığını söylüyorlar. Bakalım göreceğiz önümüzdeki dönem ee, haftalarda aylarda. Ee, büyük büyükelçi son olarak bu bir soru geliyor İyi de diyorlar siz İran'ı destek Ermenistan'ı destekliyorsunuz ama Ermenistan hem Amerika Birleşik Devletleri'yle hem Avrupa Birliği'yle bir dolu ilişkiye girmiş vaziyette özellikle askeri o bizi diyor şey yapmaz diyor. Bizi diyor rahatsız etmez diyor. Diplomatik çeşitlendirme politikasıdır. Saygı duyarız diyor. Kapatıyor konuyu ama bu İran'ın yani oradaki... Yani Siyunik'te yani Ermenistan'ın o kentinde konsolosluğu var. İran'ın yani o derece. Bir de sınıra çok evet. yakın. Yani Ermenistan-İran sınırına çok yakın orası. Gittim güzel yerler. Evet. evet. Yok ilginç yarın iki Büyükelçiler toplantısı, yarın dedin değil mi? Evet, yani evet. yarın bakalım ne olacak? Evet, yarın aynı zamanda Dünya Radyo Günü. Onu Hı -hı. da şimdiden kutlayalım. Şimdiden kutlayalım. Ana konusu da radyo ve, ve? iklim. Valla. Neden? İklim değişimi, evet. İklim ama değişikliği. Ne, evet, neden e, böyle bir şey? Yani bu epey bir 30 yıl bekledik ama nihayet bu ana konu bu oldu. E baba, çok şükür diyelim valla. Çok... Biz parçayı hemen şey yapalım. Peki. Ee, şimdi dünyanın etrafında böyle canavarlar dolaşırken çeşitli çok yerlerde bizde canavar ezmesi püresi diye bir şarkı seçtik <gülüyor> Bobby, Boris Pickett söylüyor Boris takma adı evet. canavar ezmesi Monster Mash <gülüyor> <gülüyor> şeyde, püresi evet <gülüyor> bir şeyde başlarken diyor gece çalışırken bir gece laboratuvarda bir baktım korkunç bir manzara Kendi kutusundan çıktı benim canavarım. Yükselmeye başladı ve birden Monster Mash diye şarkı, dansa başladı. Ama bir mezarlıkta da hit parça oldu diyor. Evet. Zombiler eğleniyorlardı. Parti yeni başlamıştı. İşte kurt adam, drakula ve oğlu da vardı. Böyle... <gülüyor> <gülüyor> gerçek oldu ya, her yani şarkılar gerçek oldu. Abi. Evet, onun için seçtik zaten. Evet. Sonunda da iyi dans etti, iyi yaptı. Mehdi diyor, İ Igor seni terbiyesiz genç çocuk diyor, iyi yap dansı diye bitiriyor. Mr. Evet. şimdi onu çalıyoruz. Çok <gülüyor> Peki çok teşekkürler hoşçakal. Görüşmek üzere. Değer, teşekkürler.